Bismillahirrahmanirrahim. Cehenneme girenlerin kalanı babı. 313 ve hep bin menebbi'den. Şüphesiz şu Davut'a ailesinin hikmetindendir. Akıllı kimsenin şu 4 zamandan gafil olmaması gerekir. 1 Aziz ve celil olan Rabbi'yle konuşacağı zaman, 2 nefsini hesaba çekeceği zaman, 3 kendisine ayıplarını, yanlışlarını söyleyen ve onun nefsine karşı ondan yana çıkan Müslüman kardeşleriyle beraber olacağı zaman, 4 kendisi için helal ve güzel olan bir işte nefsi ile onun tadı arasında bulunacağı bir zaman. Şüphesiz bu zaman diğer zamanlara yardımcı ve kalpleri dinlendiricidir. Akıllı bir kişinin zamanını çağını, çağında yaşayan insanları tanıması, dilini koruması ve işine yönelmesi gerekir. Yine akıllı bir kişinin şu 3 şey dışında hiçbir sebeple hareket etmemesi, göç etmemesi gerekir. Birincisi ahireti için azık sağlama, 2 geçimini düzeltmesi, 3 haram olmayan bir şeyden tat alması. 314 Salih bin Mismardan. Ali Selatü vesselam efendimiz Haris bin Malik'e "Nasılsın ey Haris?" diye sordu. Haris: "Müminim ey Allah'ın Resulü." diye cevap verdi. Ali Selatü vesselam efendimiz "Gerçekten mümin misin?" diye sordu. Haris: "Gerçekten müminim." diye cevap verdi. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz şüphesiz her doğrunun bir hakikati vardır. Bunun hakikati nedir diye sorduğunda Haris nefsim dünyadan kaçındı. Bunun üzerine gecelerimi uykusuz, gündüzlerimi oruç tutarak geçirdim. Sanki aziz ve celli olan Rabbımın arşına bakıyorum dedi. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz işte bu Allah'ın kalbini nurlandırdığı bir mü'mindir buyurdu. 315 Ebu Cafer'den. Ali selamet ve selam efendimiz Allah kimin gönlünü İslam'a açmışsa o Rabb'inden bir nur üzerine değil midir? Allah'ı anmak hususunda kalpleri katılaşmış olanlara yazıklar olsun. İşte bunlar apaçık bir sapıklık içindedir. Zümer 22. ayet-i kerimesini okudu ve Nur göğüse girerse göğüs açılır ve genişler buyurdu. Bunu bilebileceğinin bir işareti var mı diye sordular. Ali Selat ve Selam Efendimiz, evet. Aldanma evinden, dünyadan kaçınıp ebediyet evine yönelme. Ölümden önce ölüme hazırlanma buyurmuştur. Allah'tan utanmak babı 316 rivayet 316. rivayet Urve bin Zubeyr'den Ebu Bekir Es Sıddık hutbede insanlara ey Müslüman cemaat Allah'tan utanınız. Nefsi mi elinde tutan Allah'a yemin ederim ki ben boş bir arazide bile helaya gittiğim zaman aziz ve celil olan Allah'tan utanarak elbiseme bürünürüm buyurmuştur. 317 Hasan'a bastıdan Ali Selat ve Selam Efendimiz "Hepiniz cennete girmeyi ister misiniz?" diye sordu. "Evet, ey Allah'ın Resulü." diye cevap verdiler. "Öyleyse bitmek bilmeyen arzularınızı kısınız. Ecelerinizi gözlerinizin önüne dikiniz ve Allah'tan gerçek anlamda utanınız." buyurdu. sahabeler Ey Allah'ın Resulü hepimiz Allah'tan utanıyoruz dediler. Bunun üzerine Allah'ın Resulü Aleyhissalatu vesselam Allah'tan utanmak bu şekilde değildir. Ancak Allah'tan utanmak mezarları ve çürümeyi unutmamanız, karnı ve onun içinde tuttuğunu, başı ve içindekileri Aklınızdan geçenleri, düşüncelerinizi, hayallerinizi unutmamanızdır. Kim ahiretin cömertliğini isterse dünyanın zinetini, süsünü terk eder. İşte o zaman kul Allah'tan hakkıyla utanmış olur. İşte o zaman aziz ve celal olan Allah'ın dostluğuna sahip olmuştur. buyurdu.